Yuhanla 2. Bölüm Üçüncü gün Celile'nin Kanaköy'ünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa'yla öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince annesi İsa'ya Şarapları kalmadı. Dedi. İsa Anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi. Dedi. Annesi hizmet edenlere Size ne derse onu yapın Dedi Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş Her biri 80 ile 120 litre alan altı taş küp vardı İsa hizmet edenlere Küpleri suyla doldurun Dedi Küpleri ağızlarına kadar doldurdular Sonra hizmet edenlere Şimdi biraz alıp şöyle başkanına götürün Dedi Onlar da götürdüler Şölen başkanı şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu. Oysa suyu küpten alan hizmetkarlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, ''Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar.'' dedi. ''Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.'' İsa bu ilk doğaüstü belirtisini Celil'in Kanaköy'ünde gerçekleştirdi. Ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de ona iman ettiler. Bundan sonra İsa, annesi, kardeşleri ve öğrencileri Kefer Nahum'a gidip orada birkaç gün kaldılar. Yahudilerin Fısıf bayramı yakındı. İsa da Yeruşalim'e gitti. Tapınağın avlusunda sığır, koyun ve güvercin satanları, orada oturmuş para bozanları gördü bir kamçı yaparak hepsini koyunlar ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını döküp masalarını değildi Güvercin satanlara Bunları buradan kaldırın. Babamın evini pazar yerine çevirmeyin. Dedi öğrencileri Evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirecek. Diye yazılmış olan sözü hatırladılar. Yahudi yetkililer İsa'ya Bunları yaptığına göre bize nasıl bir belirti göstereceksin? diye sordular. İsa şu yanıtı verdi: Bu tapınağa yakın üç günde onu yeniden kuracağım. Yahudi yetkililer: Bu tapınak 46 yılda yapıldı. Sen onu üç günde mi kuracaksın? <gülüyor> dediler. Ama İsa'nın sözünü ettiği tapınak kendi bedeniydi. İsa ölümden dirilince öğrencileri bu sözü söylediğini hatırladılar. Kutsal yazıya ve İsa'nın söylediği bu söze iman ettiler. Fısıh bayramında İsa'nın Yeruşalim'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu.